Buongiorno Bu Ankara, buongiorno Bu Türkiye. Türkiye Pepper Jam gurme pizzanın sunduğu Modern Sabahlar başlıyor Modern Sabahlar başlıyor Buon appetito a tutti Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 30 Eylül 2014 Salı Sabahında beraberiz Teşekkürler günaydın bir kez daha arkadaşımın dediklerine katılıyorum 30 Eylül 2014 Salı sabahındayız hali hazırda. Bakayım 30 Eylül 2014 Salı sabahı arkadaşlarımın dediğine katılıyorum. Double double ee, check dediğimiz good morning istiyoruz. E, Ama böyle olmaz aslında böyle farklı fikirlerden Hemen. de birisi. Hayır bugün 29 Eylüldür veya Aa, 1 hayır. Ekim'dir diyen birileri de olması lazım Birileri böyle bir tarafsızlık olsun programda. Do doğru bir şey söyleniyorsa biz o konunun altına imza atmaya hazırız. Ama şöyle diyebiliriz mesela yarın 1 Ekim bayram mesela yani bence haftaya bayram. Yani bugün dün mesela 29 Eylül'dü. Yani ne 30 Eylül olması değil, yarının 1 Ekim olması önemli falan denilebilir. Çünkü ekime kadar diyenler şu bugün son gün bugün düştüler. <gülüyor> ya ne oldu? Ekim'e kadar Ondan dedi. O çünkü nereye kadar? <gülüyor> ya ya ya. Kaçacak yer kalmadı. <gülüyor> Evet e, günaydın diyoruz ve hemen ekonominin bebek yüzlü abisi Babyface Ege Kayacan'a dönüyoruz Merhaba Hocam e, dolar 2.30 sınırına dayandı e, nereye kadar olacak? 2.30'u görür buçu görür diyor ve teşekkür ediyoruz Evet sevgili dostlar ekonominin Dolarla kazananlar, bebek yüzü <gülüyor> Rahat etsinler dolarla borcu olanlar biraz, biraz kalsınlar diyoruz Sen şey yapsana hakikaten ge ya Ekonominin bebek yüzde abisi çok güzel buldu Faiz bence çok güzel ya Teşekkür yani bir, bir köşe mesela peki şey mi köşe dediğim gazetede bir köşe ben televizyon programı diye düşünmüştüm ya sen önce bir gazeteyle başla onu televizyon, ben televizyon hep düşündüm yani şöyle ya grafikler önünde konuşacağım ya da böyle sokakta simit alıp mesela merhaba <gülüyor> falan diye böyle simit gemirip ekonomik yorum yapacağım Senin hangisi simit mi yemek istiyoruz canım şu anda Hayır, böyle sokakta ya, yoksa televizyon ya. programı halkın yani. içinde halkın içinde nasıl ya Çok da grafikler önünde ikisinden biri bakayım grafikler mi halk mı grafikler mi ben, ben biraz simit falan da var ya işin içinde ben, Galiba ben halkı seçiyorum Ben grafikleri seçiyorum. Al, işte sana yani çünkü, iki ayrı ayırıyorum. Çünkü yine grafikler önünde daha başarılı olacağını düşünüyorum. O zaman şöyle yaparız, ikinizin de kalbini kırdığımız. Bir şey soracağım ama senin grafiklerin böyle dikine dikine şey olanlardan mı yoksa böyle hani? Yok kuşağı gibi, renkli renkli böyle. Ya yani gerçi grafik değil zaten bir şey i̇şte hani Doların artışını atıyorum mesela işte her ay. Mesela e geçen şöyle, sene şöyle. Doları, doları bakalım. Çeşitli falan grafik deyip, gösterimleri var mi? ya senin Evet. Hangisini istiyorsun? Onu soruyorum. Böyle ok olanın mı hani ucu ok olur da böyle arttı indi falan filan o tamam. şekil mi istiyorsun yoksa böyle equalizer gibi ee, hani böyle bele olur da bele bele olur onu bele bele mi istiyorsun? Bele beleli olsun. Bak bele beleli istedim. Hatta stüdyoya bir tane de şey gelsin simitçi gelsin grafiğin önünde o da tezgahını açsın. Hepsini de alayım. Yani. Hem grafiğime bakayım. Hem şimdi yiyorum Yorumumu yap. Sen yorumumu ne grafiği vereceksin tam olarak? Yani hayalindeki grafik. Yok yok. Bir Pi grafik şart olsa ne o, ne olsun istersin? Pay şart. Pay chart diyorsun. Hı hı. Böyle o devamlı dönecek. Televizyon hakikaten bayağı hazırlanmış adam. Adam var ya, ya yıllardır yani. bunu düşünüyor galiba. Pie önünde. Pie şey diyor vay, vay, vay. Vallahi hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Ekonominin ee, bebek yüzlü e, abisi siz demek biraz şey oldu. Çünkü diğer ekonomistlerden biraz genç Abi olacağım. Sen 40 yaşına mı? geldin ya o yüzden abisi. Abisi. Abi Abisini. <gülüyor> bu arada dikkatlerden kaçmadı da bizim bu Oktay sen görmüyorsun. Ee, ne derler buna? Stüdyomuzdaki çok değerli tarihi... E, dokuya sahip olan mikserimizin, e, mikserimizin üstü, üstü, üstü adeta bir şey motivasyon de, şeyleriyle de olmuş yok motivasyon değil valla genç odasına notlar dönmüş notlar mı? çek mi yapmışlar mikserin üstüne? yok çeşitli 100 kere söyledik şu mikseri boyamayın <gülüyor> diye kalemle ya yok bunu yapıştırma Bunlar sevdikleri çıkartma. sanatçılardan çıkartmalar, çıkartmalar kim var mesela sevdiği sanatçı olarak? yok ee, öyle bildiğimiz tanıdığımız bir şey yok ama çeşitli böyle güzel sempatik şeyler güzel olmuş ama ne kadar şanslısınız ya Valla falan motive görüşmez. etmek için bazı şeyler var burada <gülüyor> <gülüyor> motive oldum ben Ben bize sabahtan beri neden böyle motu? Çünkü ben bak dikkat edersen Sıkı sabah iler girmez Ekonomi konuşmaya başladık falan Yaşımıza yani, var. Evet, ne ağzımızı seks diye açtık şof edersiniz Ne başka bir seks yani sabah sabah insanlar hani bekliyor sonuçta. Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası <gülüyor> devam ediyor. O harika. Oktay Bey maçlara gidiyorsunuz. Bizim haberimiz çok sonra. Bu adam var ya. Ne ilk önce Fransa'yı mahvettik. Pa perişan ettik. Frans Ürülüyor. Bu Frans adam da Fransa maçına gitmiş. Ben yani. Fransa maçını izledim. Gidip yerinde miiz dedi. Mi? Onu söylüyorsunuz. Şurası <gülüyor> abi dibimiz ya niye gitmedik? Sessiz Neresi? sedasız bir sahte Çok hayatlar, <gülüyor> bir paralel dünya. Ben var. sahte hayatlar şu anda. Oktay Hakikaten. ve ben bunu dün öğrendim. Dün evet. gece geç saatlerde öğrendim ve şok. Bir de söylemedi bize acı Hiç dün de. bir tane yani abi. Neden batık. söyleyeyim abi? Siz de bilet alsaydınız, siz de gitseydiniz. Onun <gülüyor> biz hayatımızda ne Neden var ne söyleyeyim yok. Söyleyeyim Birbirimizi anlatacağız diye yıllar önce and içmedik mi? Hakikaten maça gitmeler Maça şeyler. gidiyorsun. Ya ben affedersin şuradan lavaboya gitsem size haber vermiyor muyum? Veriyorsun abi. WhatsApp gibi bir şey var. Bilal. Bazen vermiyorsun abi. Abi bazen Whatsapp'ta kanıyor. Ben ondan en son ne zaman lavaboya gittiğini bilmiyorum mesela. Ben biliyorum sana. Eğer gider, her, her işte bir... demek. Bana özellikle. Sana... Gruba atacaksın Fahir. Doğru grup atacaksın. Işte grup bazen ama bu şey yani affedilebilir. Bir ben hatta. atıyorum çünkü Fahir'e ben lavaboya gittim <gülüyor> diye. O da cevap olarak attığında gruba atmamış oluyor. Ki. Sen niye bir de ertesi gün hiç bahsetmiyorsun? Hiç mi böyle şey yok? Abi, ama hadi... dün biliyorsun dün karanlık bir gündü benim için Fahir. Ya dün karanlık bir gündü de dün değil de onun öncesinde bir sürü gün vardı. İşte ondan önceki gün sen zaten şeydi düğün coşkusuyla e, görüştük Fahir. Her gün biz falanlar filanlar. Bir tekim sebepler biz yani Bizden gizli bir şeyler yaşarsan her gün karanlık olacak oktay sana. Senin o karan... gününü karartan şey vicdanın. Acaba dün oktayın karanlık... karanlık tarafı. Dürü acaba o karanlık yapan o muydu ki ya? Benim Öyle. üzerimde bir ağırlık var, bir ağırlık var diyordum ya. Ne paylaşmayacağını ne olur? Acaba o maçını söylemediğim somuruyorsun, şey. somuruyorsun, somuruyorsun, somuruyorsun. O sende birikim yapıyor, ağırlığa dönüyor. E ne oluyor ondan sonra? E Oktay Demirci... Niye bugün, somuruk? Niye somuruk? Niye somuruk, somuruk, Oktay, Oktay Demirci'nin nasıl ayın karanlık yüzü var? Oktay Demirci'nin de bir karanlık yüzü. Büyümüş yüzünü bir köşeye geçmiş. Onun ağırlığı. Söyle ferahla, söyle ferahla. Başka başka insanlarla böyle bir şey kurmaya çalışıyor musun Oktay? Mesela sizde bir radyo programı nasıl çok iyi olur abi falan diye. Maç arasında. Ya evet onu da yaptım da çok şey olmadı. Herkesin ilgisi maçtaydı. Ben esas ondan gittim zaten maça. Acaba dedim başka böyle bir bir radyo programı biz de bir takım olalım dedim sonra. İçeride aklıma daha. gelen oydu mesela. Hakikaten biz de Oktay... bir takım olalım. Daha şey olsun. Ben şoklardaydım dün. Şok, şok, şok Oktay Demirci maçta görmüşler görenler. Güren, gölenlere gülenlere teşekkürler. Ha bir de öyle haberi geliyor. Sen maça mı gittin diye Oktay'ı arıyorsun. Ben maça gittim mi diye. Allah'ım ya Rabbim ya ekonominin bebek güzel abisi ben yani tam şey çıktı. orada ya beyini. Karnı açken. <gülüyor> Hay ben sana söyleyeyim. Oktay maçta gördük. Ya sen arıyorsun. Oktay sen maça mı gittin? Aramadım. Yok canım. yok aramadım. O Oktay. Aramadım arama çünkü Fairek çok darıldı. Yani başkasından hmm. öğrenince. Açık söyleyeyim de. Yani ne e, inkilap? Darılmış daha doğrusu. İtiraf bu yalnızca Sitem Oktay. Yani onda. Söylemen lazım. O benim hatam oldu. O benim hatam oldu. Maç güzel miydi onu söylesen? Maç, maç güzeldi. Yani e, özellikle ikinci yarısında. Pota'nın perileri, perileri diyorsun. Kadın milli takımımız Pota'nın perileri hakikaten. E, Oğlum mecbur mu Pota'nın perileri diye hitap etmek yoksa kadın baleybol bale, bale dediğimiz kadın basketbol takımı diye desek sağda solda bize kızarlar mı? Yok canım kızmaz. Adam gibi konuşulma falan diye Bir söylerler mi? Bir Pota'nın perileri diye bağırıyor seyirci. Yani seyirciler olarak bağırılıyor. bağırılıyor. Pota'nın Pota Pota perileri. Pota perileri! Öyle bağırılıyor mu ya? Var var. Potanın perileri öyle mi? Nasıldı da bakayım ya? Potanın perileri na na na na na na na na Potanın şey. i̇şte kaydemicinin sahte hayat. <gülüyor> Fransa ve ardından da Kanada'yı yendi. Bugün de Mozambik'le oynayacak. Mozambik ee, bildiğimiz takım. Mozambik. Mozambik basketbolu da çok ayrı noktalara geldi çeyrek bu arada. Çeyrek finali çıkmayı garantiledi. Ee, ve bu bugünkü Ankara'daki son maçtan sonra İstanbul'da çeyrek final. Aa, bugün, ama şimdi ben de çok. basketbol maçına gittin. Hangi maça gittin abi? Türkiye-Mozambik dediğin zaman... O şeyi alamıyorsun. Yo yok güzel ortam çok güzel Fahrett. Ortam güzel diyorsun. Ne Orta... bileyim biz bir 500 yılda bir basketbol maçına gittiğimiz için insan böyle şey gibi bir şey arıyor. Mesela sen de diyorsun rahatlıkla Türkiye-Fransa maçına gittim. Herkes de böyle kafada bir şey canlanıyor. Ama Türkiye-Mozambik maçına gittim deyince hakikaten ne? Yani? yani sanki böyle. Ondan sonra turdan çıkınca Ankara'da mı maçlar yine? İstanbul'da yok. Olmaz o zaman kesin gidiyoruz abi. Bu arada tarihte ilk defa kadınlar voleybol ve kadınlar basketbol aynı döneme denk geldi. Bu da evet voleybol da aynı değil mi? Devam ediyor voleybolda. Ege Kayacan valla spor. Ha, bu aklına. arada ben voleybol maçına gittim. Çok ha. güzel takip ediyorum. Ona bir da dakika, mı bir dakika bir dakika bir dakika bir O yani yok yok gitmedim. Hadi tamam. Ona Oktay gitmedim. gittim sen hiç şaşırmam artık. Seni tanımıyorum. Ona, ona git dedim, Aynı ya. saatlerdeydi abi aynı gün ben nasıl ikisine birden gideyim ya? Biraz da siz gidin paylaşalım bir, yani. Birisi gelse Oktay ile çok güzel kupon yaptık <gülüyor> geniş bir kupon yaptık ama yattı falan dese hiç şaşırmayacağım. Şaşırmayacağım. Abi, hiç şaşırmayacağım. Vallahi Bye. Madame Tusu Müzesi'nde gördük Oktay'ı desen bir mesela ona da şaşırmayacaksın değil mi? Heykel Zaten olarak mı? hiç tanımıyorsunuz beni. Vallahi hiç tanımıyorsunuz. Beni hiç tanımıyorsunuz. Yani normalde yani Oktay her gün yeni bir sürprizle karşımıza çıkıyor. Hiç kendini eskitmiyor diye sevinmem lazım ama soğudum birden yani. Demek böyle bir, hayattan soğudum bir ikili yani. hayat yaşıyor bir şeyler. Yapıyor, Demek yani belki kendimi böyle şey hissettim ya. Şu anda konuştuğumuz hangi Oktay onu bile bilmiyoruz yani. <gülüyor> yani biz böyle bir şey konuşuyoruz. Onun aklı maçta olabilir şu anda. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Biraz gündeme bakalım isterseniz. Ne derseniz huşt. Evet, gündem kaynıyor. İsterseniz hemen bir üzüntü verici haberle devam edelim programımıza. Evet, üzüntü verici haberle keyfimize keyif. Çünkü keyfimizde. bir üzüntü verici, bir umut verici haberler şeklinde gideceğiz ve böylece hayatın tadını daha da güzel çıkarıyor olacağız. Ve dengesini diyorsun. Evet, yani biz buna yink ve yang diyoruz. Fahir, yani dengesini mi diyorsun? Dengesini diyorum Oktay. Dengesi o zaman Fahir Ünç Elem Köşesi başlasın. Fahir Ünç Elem Haberleri Merhaba sevgili dostlar yine bir elem haberiyle sizlerle beraberiz bu sefer New York elemler içinde kaynıyor New York'u bir koca kazan olarak düşünün içinin kompili elemle dolu olduğunu düşünün ve New Yorkluların halını varın siz düşünün Evet dostlar New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun hayvanat bahçesi ziyareti esnasında kucağından düşürdüğü da sıçanı hayatını kaybetti çok acı bir şey ya evet, Şey kapat ben köşeyi ondan sonra, kapatam, bundan sonra abi, He, tamam. Adam o kadar outro yaptı Evet sevgili dostlar Amerika'da geleneksel olarak 2 Şubat tarihinde kutlanan Fakat daha ekim olmamasına rağmen bu haberin gazetelere yansıması neden oluyor diye düşünüyor olabilirsiniz Hiç şaşırmayın çünkü 2 Şubat'taki günün dal sıçanı olacak hayvan maalesef hayatını kaybetti ee, Dağ suçanı günü nedeniyle Staten adası hayvanat bahçesini ziyaret eden Blasio Staten hayvanı... adasında da ne kadar çok şey var ya Evet küçücük. Ya. Vallahi küçücük... Orada hayvanat bahçesi mi var? Aa, orada hayvanat bahçesi de var her şey var Oktay bir, Biz eksiyiz öyle söyleyeyim ee, Blasio hayvanı kucağına aldıktan kısa bir süre sonra Düşürdü fotoğraflarla ne? Hayvan böyle bir şey mi yapmış? Hayvan yani de Sonuçta sıçan bir hayvan ya. Yani, yani kedi... Sıçan, sıçan dediğine bakma kedi kadar bir şey. Yani. Yok öyle... Kemirgen. Kemirgen. Ay, huylu mudur, huysuz mudur bilmiyorsun. Hani böyle ne bileyim daha kedisi olsa bir şey olsa falan geri tutarsın da sıçan olunca kuyruğumu yer işte kulağımı mı yer falan diye. Vallahi, en ufak bir şeyde anam diye atmıştır. Herhalde. İsmi öyle bir şey değil zaten ya. Yani ismini aldanıp daha sıçanı diye şey yapmayayım. Bildiğiniz hani. Fare mi? E, yok ya fare falan büyük, değil. Fareden büyük mü? Ya yani kemirgen olmasından dolayı herhalde sıçan diyorlar. Önde güzel iki tane sempatik dişi. Efendime söyleyeyim. Kedi büyüklüğü ve son derecede yani dışarıda görsem buna daha sıçanı mağ sıçanı falan demezsin. Yani isim koyacaksak da bir adam gibi bir isim koyalım. Böyle şeylerle hayvanı da, da zan altında bırak. Doğru o da ayıp aslında. Yani. Acaba Türk'ten öyle? Ülkemizde yok diye hemen böyle bir taksonomiye evet. göre isim koymuşlar. <gülüyor> ülkemizde yok diye böyle yapıyoruz. Yani ülkemizde olmayan bazı hayvanların isimleri uydurup. Mesela zebra da gerçek... ülkemizde yok. Anadolu zebrası diye bir şey olsaydı çok güzeldi. Ama Anadolu zebrası yok. Var yoksa elimizde bir Anadolu parsı var. O da varlığı yokluğu bir yani. Zebra'yı orijinal ismiyle almışız. Afrika eşeği diye alsaydık. Onu da bir espris kalmayacaktı gözümüzde. Bak adam çok güzel. Tam Türk mantığıyla Afrika düşünüyor. Eşi. Evet, e, yani işte hayvan Bu adam çok mu uzun ya? Yani bu Hayvanda değil ya. Yani şey hayvanda değil. Daha sıçan dediğin de daha da orada oraya atlayan bir hayvan olması lazım. Bir kucaktan düşmeyle ölecek. Belki kucağa alındığı için ölmüş olabilir mi hayvan? Yok ya. Alışkın değilim ben. şey yapıyor böyle hani hareketlenir de ya bir bırakın da gideyim daha kemireceğim tonla şey var diye hareket ederken laps diye elinden fırlıyor. Oradan düşerken olması. ters takla iç kanımadan bir hafta içinde maalesef. Kedi olsaydı mesela hop diye takla atardı. Gene ayakları üstüne düşerdi. İşte kucağına alacağın hayvanı ne yapacaksın? İyi seçeceksin. Evet bu e, elem haberi. Adammış. Çok özür dilerim ya. Yani. Ne olmuş adama? Adama şu anda hapis şey adam... O maaşı tıkır tıkır yatmaya devam ediyor. Belediye olarak başka hangi hayvanları geberteceğiz diye düşünüyormuş şu anda. Vallahi New York'lular kara kara düşünüyorlar. Ne yapacağız bu sene? Dağ sıçanı gününde 2 Şubat'ta baya yaklaştı. İşin yoksa tekrar kataloglardan yeni dağ sıçanı ara. Sıçan bu hı. Sıçanlardan sıçan beya. İspanya'ya o zaman gidelim müsaade ederseniz. Umut verici haber veriyorsun değil mi Oktay? Çünkü sistemimiz o şekildeydi ama veremiyoruz. Vallahi bir ölüm sonrası haberi. İspanya yolcusu kalmasın. You... Hoppa! çok güzel oldu bu şarkı çünkü Avila yöresi şarkısı değil mi bu Avila evet Avila kentinden çünkü haberimiz ee, İspanya'da zaten Cipsikinski nedir Avila'lıdır Avila Avila Avila diye şarkıları var çok çok keşke onu çalsaydık keşke vallahi dur Neyse bir Belki daha kısıkları onu da onu çalarsın. İspanya'da hayatını kaybeden bir kişi hem çocuklarını e, mirasından mahrum bırakmış hem de... Bu yetmezmiş gibi bu durumuda, bir sürü de borç bırakmış. Alın demiş size en güzel şey. Mezar taşına e, bu durumun e, demiş ki öyle bir mezar taşı yaptırın ki bana bu durum anlaşılsın yanından Fuka geçerken demiş. Fuka gibi bir şeymiş. Demiş, e, ondan sonra nasıl efendim falan demişler. Adam'a ben Bunu demiş çizeyim size falan demiş böyle çizmiş ve o mezar taşıyla şu anda gömük durumda adam <gülüyor> gömük gömük kendisi kendisi kendisi gömük nasıl gömük çocuklarının vefasızlığı nedeniyle zaten gömük oradan geliyor yani bizde Anadolu'da da höyük vardır ya hı hı. o zaten gömük gömük gömük gömük gömük gömük gömük çocuklarının vefasızlığı nedir nedeniyle... <gülüyor> onların mirasından ne eden İspanyol e, bir dakika Mirası... eden... miras reddi miras değil. Hayır bak tam mirasından Teşekkür nokta eden. Teşekkür eden. Mi, mirasından vareste eden. Hayır dil Mirasından yok. Yok. Yok. Miras yok. Ne eden? Yok ne eden? Mirasından yok, yok eden. Yoksun. Yoksun bırakan. Yoks Yoksun. Men neden men, men eden. Yoksun eden. Hayır bırakan, bırakan ne? ne? E, İspanyol e, vasiyetinde mezar taşı için şu şekil bir uygulama istiyorum diyerek hareket çeken bir e, el işaretiyle şenlendirmiş ve de üç boyutlu falan böyle dışarıdan hareketimi. Yok bari. Yok, beinal bildiğimiz... uluslararası tarzlı. Bizim ülkemizde bizim de kullandığımız hareket. çok yaygın değil o ya. Yaygın bizim hareketimiz Hangisi? çünkü çok daha güzel. Bu İngiliz hareketini mi diyorsun? Hı. Hmm. Hmm. Bunu yani. mu bunu mu yaptırmış? Evet onu yaptırmış. Kusura bakmayın arkadaşlar şimdi. Sevgili özenti de... ya. Daha mezarına bakıp özenti derler. Ergen ben. miymiş bu arada? Yok bayağı yaşlıken ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> yani Çocukları falan var ama kalbi de kırılmış. Biraz da sinirlenmiş anladığım kadarıyla. Parmak işareti olan mezar taşını görmek için şimdi sadece vefasız olan çocukları dışında bütün Avya kenti akmış evet, oraya. Ha. Çocuklar anlamamış mı? Ya babam bir şey... Yani Kimse meyze... gidip de su dökmez oraya. Olmaz. Su döktüm. İşte bir ruhuna bir fafatiye okuyayım. Al. Yani onu düşünmez misin? Hayır. Tamam, çocukları gitmesin de bazen öyle olduysa insan mezarlığa gidince Sen şeyinin mezarının bakımlı olmasını mı istiyorsun Ben mezarıma karpuz dikmek istiyorum Bir şey diyeceğim öyle bir şey mümkün değil galiba ya Karpuz mu? Hayır biz Hı -hı. Türkiye'de öyle bir istediğin gibi mezar taşı yaptırabiliyor o musun? O şekilde yaptıramıyor Şöyle, önce Şöyle bir olur şey falan, falan Öldükten sonra kimse şey, Ya o da şey yaptı. Oraya yap bir şey 100 lira Ölmeden önce yani. yaptır sonra nerede duracak o? Ki, evde bod bodrumda tutsan, mı? Dünya'nın Ege. en ağır şeyi o ya. Evet bo bodrumda. Ede plexiglas bodrum. yapacaksın o da Yaman. <gülüyor> yo yo güzel Ege senin plexiglası olan Öbür bu dünyada... sabah da burnunda taşıp plexiglasmış diye Sevgili şey. Sevgili diniciler şimdi plexiglası Ege kayacağım bu sapa şu anda iki tane etti az önce de e, mutfakta bir kere ettiğine göre totalde bu sabah üç kere plexiglas dediniz gibi. Evet fazla plexiglas <gülüyor> oldum. Ne yaptırırsınız siz öyle bir imkan verirse? Mezar konusunda mı? He. Kendimize mi? Evet 3 boyutlu bir şey yaptırma Oktay, isteniyor. Oktay ben 3 boyutlu bir ağaç. Güzel bir kayısı ağacı. 3 boyutlu dediğin gerçek mi yoksa ha? 3D printer'dan mı? Yok canım bildiğin gerçek ağaç ya. Plexiye bağlayacak konuyu yine abi. Onu Farkı hocam onu plexiden yapayacak. Plexiden ağaç yaptık. Bugün çünkü 2 kere bağladı sohbetler. Ne oldu senin plexici arkadaşların Varislerin mı var? Varislerin mevsiminde gidecek dallarına koyacak. Dallarından tabii Hoş canım. Aslında güzel bak ağaç güzel şey. Hadi ağaç. gidelim de şey ona ne deniyor? Ne? Yemiş değil nektar mı deniyor? Nektar, ne, nektar ki Kayısının anladım. başka bir adı daha var ya. Cümüş, Cümüş. Cümüş. <gülüyor> Şeftirik mi? Zümük. Şeftirik mi Faire? Ne şeftali ne erik. <gülüyor> yok. O mu? Ya ona bir şey daha deniyor. Zerdali, zerdali yok, zerdali değil. Zerdeçal mı? Yok ya, zerdali neye deniyor? Zerdali deniyor, değil mi? Değişik şeyler söylenebilir <gülüyor> değişik şeyler. <gülüyor> Mesela simit var, ona simit deniyor. Buna hani zerdali denen bir şey Bu var mı? Kayısıya bir şey daha deniyor ya. Kayısıya mı? Muşmula mı? Personelimizin yani. yarısı Malatya'da. Git onlara sor. Hayır mesela Yeni Dünya ile Malta Eriği gibi bir şey vardır ya. Evet. Muşmula mı? Lan işte Başka hayır bir şey Muşmula, Muşmula değil işte bir tane daha bir adı var. Güzel böyle. Zerdali olabilir, Zerdali olabilir. Zannetmiyorum Zerdali olduğunu. Hiç duymadım bugüne kadar. Zerdali koydum tasa kızı annem. Zerdali... Gün kurusu mu? Gün kurusu. Gün kurusu şey olan. Zerdali acaba tatlı gibi geliyor bana ya. Gerçi o Konya'da acaba zerde mi acaba karıştırdım Aman işte Konya'da kafalar zer'de. karışıyor sevgili dinleyen. Bir yaştan Ege, sonra kafalar. Ege seninle kafa... ben vasiyetini alayım. <gülüyor> Mezartaşı ile ilgili üç boyutlu bir isteğim var Bu adam ağaç istedi mesela. Ben tıbbi araştırmalara bağışlanmayı düşünüyorum. Komik Ama oy oynamayacaklarsa. Sen soruyu soruyu anlamadın galiba. Zaten. Sen soruyu anlamadın. Hayır, mezar taşında üç boyutlu ne olacak? Sen kendini istiyorsan bağışla. olmayacak işte ya. Ne yapacağız Niye taş oldun? olacak orada? Yani Olur mu? Sembolik şeyler var ya. Yeşe yarayan organları alsınlar. Kalanı da böyle ya, bir oy... tıbbi araştırma ama... Hakikaten burada şart koşacağım. Oynamayacaklarsa. <gülüyor> Nasıl ben oynayayım? çünkü ondan korkuyorum yani. Ben tıp öğrencisi olsam kesin orada bir şakalar ama sen yapardım. O, ama oynanır abi. Eğer başlıyorsan ee, sen tabii yani araştırma... Mi? Bir şeyler yapılır yani. Araştırıyoruz orada. hocam deyip böyle pık pık pık oynarlar. Ya hoca gelmeden ben düşünüyorum. Hoca geldikten sonra sıkıntı yok da. Ya da şakacı hoca da yapabilir. <gülüyor> Arkadaşlar bakalım sınavlarda bunu tutacaksın falan gibi. Bayağı iyi ki yani. Ya benim korku mu Bu iyi ki tıp fakültesine yazdırmadık ya. Valla yazdırsaydı bugün gidip şimdi. Gidip gidip oynardı valla cızlık şeyleri. Kadavra mı deniyor ona? Evet. Hocam kadavraya biraz ayıp olmuyor mu? <gülüyor> Al ayıp oluyor falan gibi ben bunlardan korkarım. Yok canım bilimsel araştırma da o şey canım. olur mu? Ama insan bilimsel araştırmacı hani böyle şey yapıyorlar. Sürekli ciddiye sürekli ciddi Biraz da neşve. Yani bence yapılmasında hiçbir beis Kadavra ya yok. Kadavraya şey mi diyorlar herif mi diyorlar? Herifi getirin falan. Yok isim veriyorlar onlar. Kadavra diyorlar. Kadavra, Kadavra değil mi? bir seferlik değil mi? Tasıncı. Kesmişti fıt. Hop paket onu da bir yere koyuyorlar herhalde. Ma sabah sabah konuştuğunuz konuya bak be. Hayır ben, ben bir kadavra mesela üç tane kadavra var nasıl ayırdı diyorlar hangisini getirelim hocam? Bu şey olan uzun boylu şey olan var ya erkek. <gülüyor> Sarayı getirir sarın mı? <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> nasıl şey yapıyorlar <gülüyor> ayırdı diyorlar büyük ihtimalle bir isim var ya da bir numara falan veriyorlar. ki ben cesetlere numara verilmesine çok karşıyım. karşıyım. Hepsi ayrı çünkü yani <gülüyor> sonuçta yani. <gülüyor> bir kere bir, ke bir kere biraz saygı yani. Bir kere kullanın mesela e, göğüs tarafını açıyorsun bir şeye bakıyorsun falan ya. Hı -hı. Ondan, Ondan sonra alt tarafı sonra, o... sonra şey, galiba mu? mundar oluyor. Çöp mü oluyor? Ya olmuyor. Allah Allah siz neyiniz? De... Ne manyak manyak beyninizde ailesinde doktor abi. var ya siz bilmiyorsunuz. Hiç sormadınız ablanıza, abinize ya. Ben, ne yapıyorsunuz kararlar diye. Ben şey yapamadım, soramadım. Hep çekiniyorum. Yani 3 bayramdır bu konuyu açmak istiyorum. Bir bayram sonra zaman zamanı değil, değil herhalde deyip bir sonraki bayrama erteliyor. Özellikle kurban'da bu konuyu falan konuşturmuyorlar Oktay özellikle ki önümüz Kurban Bayramı Oktay. Yani yine konuyu açma bence. Yani varsa doktor dinleyicimiz aslında ne oluyor kadavralar sabah sabah kimseyi rahatsız etmeyeceksek bir öğrenelim. Yani. Zerdali e, bu, an, bu arada programımız <gülüyor> Zerdali. 5 dakika e, geriden dosya cevapları alıyoruz. Zerdali kayısının diğer adıymış falan. Hadi canım ya bak bak, evet. bak. Ama daha çok tatlı gibi geldi bana. Bu arada telefonumuz var bir kadavra konusu. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Esra Hanım. Esra Hanım hekim misiniz? Efendim? Doktor musunuz? Hayır değilim ben kayısı ile ilgili olarak aramıştım. Kayısı ile ilgili. Kayısı ile ilgili. ilgili. Aa nerelisiniz? Zaten iki konumuz var. Kayısı ve kadavra. Bugün <gülüyor> K harfinden başladık efendim. Siz kayısıyı seçerek çok doğru bir tercihte bulundunuz. Ee, nerelisiniz? Zor uzaklıyım. Kayısı ile hiç uzaktan yakınla alakam yok ama şekerpare. Şekerpare. Onun bir türü Aa. mü şekerpare? Ee, yani bazı yerlerde kayısıya şekerpare de denir. Hımm. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Peki Zerdali konusunda bir şeyiniz var mı Esra Hanım? Zerdali konusunda hiçbir bilgim yok. Bilginiz Ama yok. Galiba cevabın da sizi tatmin etmedi. Yo yo biz baya her konu, her cevaptan tatmin olacak düzeydeyiz. Öyle söyleyeyim yani. O kadar bir şeyimiz var. Peki, Zerdali ile ilgili hiçbir bilgim yok ya yani maalesef. Başka ha. hangi konularda bilginiz var? Ne yapıyorsunuz? Kadavra'yı da bilmiyorsunuz. Bilmiyorsun. Kadavrayla da işim olmaz. İsterseniz. Sizin... da seviyorum. Siz... Oynamıyorum. Sizin bildiğiniz bir konuyu bizi citlatırsanız biz onu seçin, açalım. Siz seçin konuyu. Yani bir saattir ben kayısı neden diye konusunda düşünüyorum. Ona yoğunlaş. Gelmedi değil mi? Ara... Çok iyi. Ge Yok. Şekerpare çıkmış. <gülüyor> çünkü... gelecek gibi gelecek gibi de değil yani. Şekerpa bir <gülüyor> şekerpare. De... Bu da şekerpare. Çizmiyor. kayısı satıcısının bir kerelik edeceği müşteriye yönelik edeceği laf gibi. Yani datlı yani bunlar. Orada dolabı. Yenge altında... gibi bir şey. Gün kurusu gün kurusu onun e, kurutulmuş ve böyle siyah olanlarına deniliyor. Evet. Peki ben... siz ne iş yapıyorsunuz evet. hanımefendi? <gülüyor> Ben sigortacıyım. Sigorta isterseniz onunla ilgili bir şey soralım. <gülüyor> Sen bir şey olmayın, Mahcup olmadan. Yo mağcub olma, İstanbul çatır çatır. <gülüyor> ne cevap diyorsunuz? Bir islemeklilik yaptırılmalı <gülüyor> mı? Yaptırılmamalı mı? Ne diyorsunuz? Bir emekliliğe? Tabii ki yaptırılmalı. Kesinlikle işte diyorsunuz. Bak, uzmanı şakıt diye cevap ver. Evet, e, bu sabah çok, sağ olun çok teşekkür ederiz. Kafamız netleşti bu konuyla ilgili. <gülüyor> Sağolunuz efendim Ben teşekkür ederim. Zonguldak'a selam <gülüyor> Hoşçakalın Hoşçakalın Niye bunu yap? Bak Oktay ne güzel düşündün ya Zonguldak'a selam değil mi ya Evet, evet hiç yapmıyoruz dinleyicilerimizin bunu Dinleyicilerimizin memleketine selam gönderelim ya, ya Çünkü ilk ha. defa Fahin nerelisini zordu bir dinleyicimize <gülüyor> Galiba ilk değil mi yani <gülüyor> Galiba Neden olduğunu bilmiyorum ama Günaydın efendim Günaydın merhabalar Kimle görüşüyoruz Seçil ee, ben Seçil Hanım Kadavra mı kayısı mı kadavra efendim. <gülüyor> Teşekkür ederim. <Kadavra> <gülüyor> Seçil Hanım bugün itibariyle modern sabahlarda yeni bir karar aldık. Dinleyicilerimizin nereli olduğunu soracağız. En azından <gülüyor> bugünlük. <gülüyor> Nerelisiniz evet. Seçil Hanım? Artvin. Artvin'lisiniz. Artvin'e Artvin. Artvin. Artvin de kocaman bir selam göndererek başladınız. Merkez mi efendim yoksa şakşak mı? Arhavi. Çok evet. güzel. Peki Seçil Hanım hekim misiniz? Evet hekimim. Hekimsiniz çok güzel. Ne oluyor şimdi kadavralar? Atılıyor mu bir kere kullanıldıktan sonra? Yani hayır o zaten yaklaşık işte bir eğitim e, sezonu boyunca kullanılıyor. Hani her bir... eğitim sıkışının kendi şeyi var işte kasla başlıyor. Hı hı. Organ ondan sonra sinir öyle devam ediyor. Ee, o yüzden hani onun belli bir sırası var. Önce daha yüzeyli olduğu için kaslar sinirler. İşte sonra iç organlar. En son e, yani bu konuda emin değilim ama yani bu konuda tabii şeyler oluyor hani böyle efsaneler oluyor işte e, formaldehiz kazanlarında hani kaynatılıp sonra kemiklerinin kullanıldığına dair ama çok emin değilim onun gözünü görmedim. Peki, peki bir şey soracağım bütün bir eğitim boyunca bir, tane, bir kadavra <gülüyor> insan duygusal olarak Ay. bağlanmaz mı ona ya? yani tabi şeye göre hani fakültenin imkanlarına göre değişir. Ben Ankara Tıp mezunuyum. Bir oh. eğitim sezonu boyunca yaklaşık 10-12 tane kadavramız olurdu bizim dönemimizde. İyi. Baya iyi. iyi. <gülüyor> bu sene evet, de evet. iyi kadavra yaptı yani falan Aynen, diye konuş. <gülüyor> Peki Seçin <seçeneği> Hanım <gülüyor> kadavrayı seçme şansı oluyor mu tıp fakültelerindeki bölümlerin? Mesela. Bir de onu biraz nasıl biraz çağırıyorsunuz? Kası, kası inceleyecek bir, bir birim bölüm. Neyse. Okay. Bunun kasları <gülüyor> iyidir. Bunu, bunu alalım biz falan gibi. Böyle bir şey oluyor mu yoksa? Evet evet. Sıradaki oluyor. neyse artık kimse daha doğrusu daha doğrusu zamanında kimdi ise o geliyor ve şey mi oluyor? Onu mu inceliyorsunuz? Yani ikisi de oluyor aslında. Birazcık sempatik ilişkiler de önemli. Fakat hani bir de imkan dahilinde. Hani eğer imkan varsa ellerinde birkaç seçenek varsa Hı. atıyorum hani birisi kas çalışacaksa çok yağlı, çok yaşlı işte ne bileyim ya da ne bileyim Hı. çok kasları atrasik birini kasları da birini seçmiyorlar. Ama tabii imkan dahilinde bunun. Yani, yani. kadavra da tipe bakılıyor anladığım. Aynen yani? öyle tipe Aynen. bakılıyormuş <gülüyor> ya. Peki onları ne diye çağırıyorsunuz? Mesela 10-12 tane oluyor diyorsunuz ya. Kadavra 7 mesela. Ye, yani numara alımı yoksa şey mi bir isim konuyor mu? bir şey var mı? Arada yani şakalar ara... yapılıyor mu? Teşekkürler. Arada şakalar yapılabilir. <gülüyor> yapılıyor değil yani. mi? İşiye yani. <gülüyor> göre değişir diyorsunuz. <gülüyor> bu, bu Hipokrat yemininin gizli kısmında kadavra şakaları tıp dünyası dışında söylenmeyecek. Belki biz bir şey tıp şey var yani. fakültesine gitmediğimiz için bilmiyoruz. Mesela lisedeki harita odası gibi bir şey mi bu kadavraların durduğu yer? Hepsi bir arada mı duruyor? Evet hepsi bir arada duruyor. Böyle e, dolapları var. Oralarda duruyorlar. Bunlar aralarında e, şakalaşıyorlar. Yani, İnsan gelince araya yatıyorlar. Formal date'in içinde duruyorlar değil mi? Yani onların hepsi formaldeyetin içinde durmuyor ama ilk geldikleri zaman formaldeyetle de değişik bir şekilde bir şeyler yapıyorlar onlara ve sonra dolaplarda duruyorlar ama hani devamlı o formaldeyet havuzlarında durmuyorlar ama ilk geldikleri zaman bir işlem yapılıyor onlara ha, çok anlayıştı. bilmediğim. Peki is isimle mi çağırlıyor numarayla mı? Ya biz böyle kendi taktığımız hani yaşlı teyze falan diyorduk ama hani hmm. numarası mutlaka ki vardır hani ama öğrenciler kendi aralarında numarayla hani söylemiyorlar zaten her öğrencinin kendi kodavrası oluyor. Hadi canım. Öğrenciye zimmetli evet. yani. Evine falan yani götür. Eğer, eğer kötü bir şey olursa o kadavanın başına atıyorum. İşte kası koparsa işte bilmem neresi. Işte kop yani kası Öğrencinin koparsa... kası alınıp oraya mon monte mi ediliyor? <gülüyor> Tabii yani öyle bir şey olmaz ama hoca kızar yani. Hoca işte. kızar. Evet. Beyler hoca geliyor. Zaten ölmüş adamın başına kötü bir şey ne gelebilir diye düşünüyorsun. <gülüyor> ve hala olabiliyor Ben işte. aynı harita odası gibi. Mesela haritada ip koptu. Asılacak ip. Onu mesela evet. öğrenciye kızıyor ya. Hoca. Aynı. Siz aynı. Aynı. Öyle. Sonuçta hani pratik sınav oluyor. Pratik sınavda onların üzerine işaretlenmiş oluyor. Atıyorum. Bir tane kasın üzerine bir kırmızı küçük bir işaret oluyor. Hı hı. Ve siz o kasın ismini yazmak zorundasınız. Bazen işte kasın nereye bağlandığını anlamak için kası çekmek zorunda kalabiliyorsunuz. Çünkü yani ona göre Hocam biraz kaldırabilir miyiz? İşte o zaman bazen şanssızlıklar olabiliyor yani. Kas çekmesi yani, kas yani kramp gibi bir şey diyorsunuz. Orkut'cu mu peki seçilen o ilk şey olduğu zaman kadavranın 12 kadavranın aynı anda durduğu yer? Ee, İlk girdiğiniz zaman en azından böyle yeni karşılaşan insan için? Yeni karşılaşan insan için korkutucu mu? Hayır değil. Yani hani orada o kadar normalize edilmiş ki çünkü her hmm. şey sonuçta. O yüzden değil ama normalde böyle gece karanlıkta falan gitseniz tabii ki de korkutucu. Yani tek başınıza gitseniz tabii ki de öyle. Peki ama donsuz öyle mu de... kadavralar? Efendim? Donsuz mu kadar, kadavralar? Tabii canım. Donsuz evet, da öyle. Da da. Ama mesela <gülüyor> kol, koldaki kasa çalışacaksın. Gene donsuz adam insanı böyle ne bileyim meraktan bir şey maşallah güzel bir hayat yaşamış belli falan gibi <gülüyor> yani ama genellikle hani kullanılmayan hani böyle be, bele kadar bir örtüleri oluyor ee, ama atıyorum e, koldaki kastide bacaktaki yıkasası çalışacaksın bu örtüde olmuyor örtü kaldırılmış <gülüyor> kanavra kendi <gülüyor> aman gideceğimiz yer bir formalde yetin altı değilmişti yani hepimiz yani doğru ne olacak? çok sağ olun evet. valla çok güzel. acayip ilgilendik çok sağ olun sağ olun Artvin'e selamlar de. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ne oldu kafanız kaldırmalı galiba genç şarkılarını. Ne oldu yüzünüz asıldı. Başım şişti ya. Vallahi ne bu, ha, anlıyorlar. Hakkakta metal çiziyorlar gibi. <gülüyor> yani. Metal teneke. <gülüyor> ben hep bu tip şarkılar dinliyorum artık. Abi güzel enerji oluyor sabah sabah günü. Body Başka da bir şey dinlemez. Yani abi Body Rackers ben dövmesini yaptıracağım. Bir arkadaşı. Ben misiniz size de bir yani çekeyim, biraz dinle de ondan, sonra, yap. ondan dövme, sonra dövme mi yapacak yoksa bir arkadaşa sırtına dövmesini yaptıracağım anlamında mı bir arkadaşa sırtına ya da istediği çok mantıklıymışlar bir birinin bölgesini... sırtına dövme yaptırmak ama body records. Hani bazısı vardır ne yaptıracağını bilmiyor dövme olarak yaptırsam ne yaptırırım body rockers hazır tamamen de ben benim sponsorluğumda teşekkür ediyoruz. Yeni saatin başından hepinize günaydın. 9.08 oldu saatimiz. İyi. Macera dolu bir saat. Macera dolu bir saat ve yetmini saat. Bundan sonra her salı e, son saatimizde güzel bir e, köşemiz var. Valla dün Okta'nın yaptığı şirin gündem çok güzel geri dönüşlerle e, bana cesaret verdi. Biliyorsunuz benim umut de oldu uzun zamandır bir, bir proje vardı. Dinleyicilerimize dün itiraf ettik bu yayın döneminin başında modern sabahlar dağılma noktasına geldi. Herkes ayrı yönlere gitmek istiyordu, başka şeyler yapmak istiyordu biraz radyosul kadına. Evet. Sonra dedik ki biz ona bir şans verelim. Ayrı ayrı yapacağımıza program bünyesinde denemelerini yapalım. Hoşumuza gidiyorsa yolumuz ayrı öyle devam ederiz diye. Benim de bir köşem vardı uzun zamandır. Biraz böyle tarihe olan ilgim biraz da senin öyle bir tarih programı yapma şeyin vardı. Evet. Biraz ee, popüler kültürü, biraz tarih iç içe geçecekti. Ege senden rol çalmak istemiyorum da ben de e, hazır programa başlamadan önce bir tanıtım e, olarak en azından şey yapmak istiyorum. E, sevgili dinleyicilerimizle e, 2014-2015 yayın sezonunda Ezo Gelin Hikayeler e, pek yakında sizlerle dinleyicileriyle buluşacak. Uzun yılların bir kimi e, gerçekten proje olarak e, pek çok yurt dışından da teklif alan. Ee, bugün bir BBC olsun bir e, BBC Türkçe olsun BBC Türkçe olsun e, BBC Veya e, İtalyan Rai Olabilir Ray. veya Fransız TV5 e, Veya bunun gibi niceleri e, Şimdi ismini sayamadığım pek BBC çok televizyon olabilir e, BBC olabilir tabii ki Bunlar tarafından beğeniyle arzu edilen bir program haline gelen e, Daha yapılmadan üstelik e, pek yakında dinleyicileriyle buluşacak. Ben bunun müjdesini vereyim. Eze gelin hikayeler yakında başlıyor. Kimsenin aklında Vallahi bir soru işareti kalmasın. Bana bugün çifte müjde oldu. Yani hem Ege'nin hem e, fainin sevgili dinleyiciler böyle e, bana da şey veriyor. Yani gurur veriyor açıkçası ya. Bu Uzayan kol olsun. Oktay senin lafın bu. Ben söylemedim. Sen böyle bir alkollü müydün orada artık? Ne? Alkol Herhalde, alkol ben de hatırlamıyorum olsun. çok çünkü onun dediğimi. Nedir senin? E, önce biraz, biraz nasıl popüler, bu fikir oluştu? Popüler kültür, tarih. Ondan sonra ikisini birleştirmeye çalıştım. Bu şey gibi mi televizyondaki tarihin arka odası? Ona benzeyen bir şey. Murat Bardakçı'nın yaptığı o ya tip bir şey mi? Onun biraz daha hafifi radyoya uygun hali. Anladım. Konuklu mu? Konuklu. Ee, böyle içinde küçük bir yarışması olan küçük küçük köşeleri olan bir program. Çok güzel. Çok güzel Tek korkum abi. işte bizim programımız daha böyle muhabbet bir program ya. Espriler, şakalar. Muhabbet. O biraz daha ağır mı gelir acaba diye bir endişem var dinleyicilerimizde. Sabah sabah bu tarih bilgisinin... Ulan 15 dakika şey önce olacak, kadavra yani. konuşuyorduk. Ne kadar ağır evet, gelebilir. O da bana bir cesaret <gülüyor> verdi. <gülüyor> doğrusu. Ee, köşemin adı, programın adı diyeyim köşede benim. Keyifli tarifler. Çok güzel. tarif ile mi yazılıyor, Q ile mi? tarih. tarifler. Kueyf diye yazılıyor. Kueyf Çok. diye yazılır. Kueyf diye okudur. Çok güzel. Yeni Türkiye'nin programı. Ee, i̇sterseniz... Ben de çok Başlayalım merakla mı? bekliyorum. Tamam, Reklam yani sen, ama... bilirsin, sen nasıl hazırsan abi sonuçta senin programın, ee, senin hedefin. Böyle biraz şey bizim kültürümüze de yer veren bir program çok olduğu için ben çok hoşuma gitti. Daha fikir aşamasındayken. Benden tam destek. Fahir sen ne diyorsun? Ben biraz destekliyorum. Ben yine bir, bir şekilde bir bakıyorum yani bir temkinliyim. O zaman e, isterseniz siz gidebilirsiniz yani. Tamam. Ben stüdyoda kalıp müzik dinlemek istiyorum. <gülüyor> Keyifli tarihler. Burasını biraz daha şey yapacağım. Güzelce. Merhaba. Keyifli tarihlere hoş geldiniz. Ben Ege Kayacan. Bundan sonra her değişik tarihte keyifli tarihlerle sizlerle birlikte olacağım. Tarihler vardır. insanı mutlu eden. Tarifler vardır. insanı keyiflendiren. Tarihler vardır. Keyif ötesi olan ve tarihler vardır. Keyiflendiren. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldik. Keyifli tarihlerde her hafta konuklarımız olacak. Bu haftaki konuklarım, ee, çok sevgili arkadaşlarım, programda da beraber yaptığımız Fahir Önüç ve Oktay e. hoş geldiniz tekrar. Hoş gördük. Hoş bulduk. Hemen isterseniz keyifli tarihlerde ilk tarihimize bakalım. 30 Eylül 2004, Salı sabah. 2004 mü? Yani 10 sene öncesine gidiyoruz. 10 sene öncesine gidiyoruz. 2004'te ne yaptıysak isterseniz bir keyifli tarihlerde bir bakalım 10 yıl öncesine gidip. Tamam. <gülüyor> Burada şey geliyor. Video. Video hazır değil kalp. Video <gülüyor> hazır da yayında video vermiyor. Yayında video veremiyor. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> televizyon programı olmasın abi bu yöntem. Ya? <gülüyor> ya zaten bu radyoda denemesini yapıp televizyon ha, şey yapacağım. Ha Tamam peki özür İsterseniz bir başka keyifli tarihe geçelim. 30 Eylül 2014. Yani bugün. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Keyifli tarihlerde küçük bir yarışmamız olacak ama ilerleyen dakikalarda bu yarışmaya geçmeden önce isterseniz ilk önce size keyifli tarihlerinizi soralım. Fahir, keyifli tarihin nedir? Ee, benim en keyifli tarihim kişisel olarak söyleyecek olursan 25 Eylül. 25 Eylül. Mesela bazıları 30 Eylül üçlü'dür. Bazıları da yani benim 25 Eylül. 25 Eylül. Peki Oktay'a döneyim. Oktay, Efendim. keyifli tarihin nedir? E, benim e, 24 Kasım 24 Kasım. Neden keyifli? Niye fayda sormamışsın? Bu Sor. program böyle. Ama. 24 Kasım çünkü hem Öğretmenler Günü hem Freddie Mercury ile alakalı bir gün hem 24 Kasım'da çok güzel şeyler yaşadım ben bundan 7-8 sene önce. Sünnetin de senin 24 Kasım'a geldi. Sünnetim de 24 Kasım yani. ve çok sevdiğim arkadaşlarımın pek dolu özel günleri hep 24 24 Kasım çok güzel geçer bana. Keyifli tarihler devam edecek sevgili dinleyiciler. İsterseniz yarışmamıza geçelim yavaş yavaş. Yarışma mı? Tamam. Sana... Çok artık <gülüyor> şimdi... oldu <gülüyor> şimdi... <gülüyor> biz de hazırlanmadık ama... <gülüyor> <gülüyor> Keyifli tarihlerle ilgili ipuçları vereceğim. Tamam. Siz evet. ipuçlarını yavaş yavaş vereceğim. Siz ne olduğunu anlamayacaksınız. Biz soru şimdi. soracağız mı sana? Hayır sadece tahminlerinizi... Ha, anladım nasıl? tamam. <gülüyor> 11. 11 Eylül. Hayır. 11... 11, 11. <gülüyor> <gülüyor> Bilemedi galiba. Ben bilemiyim. Ben pasaklı mı kılıyım? İlk ipucunu değerlendiremediniz. 11 Ekim. 11 Allah Ekim. Ya, kıl payı. Ayy vallahi ya, 11 Ekim. 11 Ekim. 11 Ekim, 11 Ekim, 11 Ekim. 11 Ekim. 11 10. 11 10. 11 10. Ben cevap veriyorum. Müsaade edersen. Evet. 11 10 2009. Bakalım maalesef 11, 10, 0 10.09 diye gidiyor ve %54 yılda bir meydana gelecek bir olay maalesef olmadı isterseniz küçük bir ara verelim hay Allah keyifli tarihler devam ediyor merhaba keyifli tarihler devam edecek. <gülüyor> burada reklam arası olacak ama programda denk gelmedi televizyon o, o, olsun televizyon olduğunu... için hazır bence yani şu anda biz promo yapıyoruz değil mi diyor yani, gerçek şu anda yani hayır ilk, ilk, girir, ilk, ilk çekimine ne denir pilot pilot pardon Pilot mu? Pilot. <gülüyor> Bu şimdi... pilot muymuştu? Pilot. Evet. Sen evet. şey yapma ya. İyi adı, gitmiyor adı... yani. <gülüyor> Adamın programı. Özür <Adım> <gülüyor> dilerim <gülüyor> abi ben yani sonuçta meraktan. İyi gitmiyor <gülüyor> derim. Bak şimdi sorunuzu sen oluverirsin abi. Vallahi ya. Sevgi dinleyiciler keyifli tarihler devam ediyor. Evet. Keyifli tarihlerde yarışmamıza geçtik. İlk iki ipucumuzu verdik ama e, tamam, henüz cevap. bir şeye ulaşamadık. Hemen hatırlayalım ipuçlarımızı. 11 Ekim demiştik. Şimdi üçüncü ipucu geliyor. Tamam. 11 Ekim cumartesi. 11 Ekim Cumartesi. <gülüyor> bir saniye. Cumartesi. Evet. Aa 11 Ekim Cumartesi. Bizim bir arkadaşımız evleniyor. 11 Ekim Cumartesi. Bir de bir şey var o gün. Ee, 11 Ekim Maç mı var? Cumartesi. Galatasaray maçı ne zaman? Yok. o orta... abi bu hafta. Hayda. Maç yok. Ha 11 Ekim Cumartesi. Ee, şey. Tarihten yine keyifli bir tarih bu. Yani biz hep gelecek diye düşünüyoruz da. Geçmişten bir tarih. Onu... Maalesef sıfırdan değeyim. İsterseniz ee, dördüncü ipucuna geçelim. Tamam. Tamam. 11 Ekim Cumartesi 2014. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 11 Ekim 2014 Cumartesi. 2014 demek ki önümüzdeki haftası önümüzdeki haftadan sonraki hafta. hafta. Yani geç, biz hep Doğru mu diye Bir saniye ben çek ediyorum. Bakıyorum 11 Ekim. Çok yaklaştınız. Bana mı geldi bu? Ha, i̇kinize de doğru yolda olduğunuzu doğru. gösteriyor. Tamam o zaman buradan devam edelim. Fahit. Buradan yürüyeceğiz. Ee, baktım ben evet 11 Ekim cumartesi geliyor. Ee, şey evlilik yıl dönümün mü? Değil. 11 Ekim 2014 Cumartesi. Çünkü Güzel sıcaktı hava. Şey ee, kızları alıp aileyle birlikte bir. Maalesef bir kez daha ile devam ediyoruz galiba. İpucu alalım. İpucu isteme hakkımız var mı? Küçük bir aramız var. İstemeden de veriyoruz. Keyifli tarihler devam ediyor. Merhaba. Keyifli tarihlerde yarışmamız devam ediyor. 11 Ekim 2014 Cumartesi tatbikat sahnesi diyoruz. Evet. Ayrancı o zaman. Ayrancı mı cevap? Çünkü tatbikat sahnesi <gülüyor> cevap değil ama Güneş Doğru sokakta. Yolda. Güneş sokakta ayrançla. Güneş Sokakla, sokakla gelinciki Sokak'ın tam kesişimi. Kesiş, Kesişliği. Orası yani. mı? Doğru. Ayranç evet. mı cevap? Tatbikat sahnesi. Ben tahmin hakkımı kullanmak istiyorum. Bir saniye onun için bir şey vardı. Tahmin hakkı. Sevgili dinleyiciler keyifli tarihler yarışmasında Oktay Demirci ilk tahmin hakkını kullanıyor. Güven Evler Mahallesi. Hay Allah ya. <gülüyor> Ama doğru bir şey söyledi. Güven evlen mahallesi Tamam doğru zaten. Adamın bu daha mı iyi bileceğiz ya? Yani. Fahir bir şey diyeceğim. Acaba tarihi ben hiç değerlendiremiyorum. Sen tarihli bir cevap ver. Tamam yani tarihli. Hem tarih hem tatbikat. 11 Ekim 2014. 2014. tahmininde mi bulunuyorsun? Tahminde bulunuyorum. Pardon. <gülüyor> bir şey oldu. Ulan tahminde bile bulunduruyorsun. Pilot bulundu. Pilot bir, bir öldü. Program resmi. Tahmin hakkı. Evet sevgili dinleyiciler. Fahir Öğüç ilk tahmin hakkını kullanıyor. Eee... <gülüyor> <gülüyor> Şey, Marki saat. Nasıl bir tahmin bu ya? Nasıl ben hiç... Yani tatbikat sahnesi. Oyun, oyunlardan, oyunlardan biri ama, ama, bir tanesi. He, 11 Ekim 2014'te o yok. O yok hayda. Hı -hı. Oradan herhalde şey yaptım. Tamam bir saniye abi. 11 Nasıl? Ekim 2014 tatbikat sahnesi saat 20.30. 5. tahmin hakkınız. Saat 20.30. 20.30. Yani akşam saat. Akşam bülteninden sonra... Gündüz olsaydı mesela orada Gündekten bir sonra... gençlerin bir şey kutlaması falan olabilirdi. Ayrancı, ee, mesela işte atıyorum Taksiyle gitsen. Ziraat fakülteliler 7 lira yazar. mi? 413 arka sıra <gülüyor> geçer. 414 yukarıdan iniyor. Biraz ek süre talep edebilir miyiz? Tabii ki. Ek süre talep ediyoruz. Ek süre talebi. E, Vay ne diyorsun? E, şimdi 1936. Niye lan biz bizden takım 46. olduk? Biz taraf değil miydik? Abi olsun sonuçta, bir tek, sonuçta bir tek bir cevap var doğru. onun için savaşacağız. Ona ulaşmak e, için elimizden gelen. E, Güven evler posta koduyla ilgili bir şey olabilir mi? Postle o kodu değil e, abi ya. Çünkü yani. rakamları verdi. 10 evet ek süreniz doldu. Ay Allah ya ek süreniz doldu. Hemen tahminlere geçiyoruz. Bir saniye evet, evet. Tahmin hakkı. Kurallar gereği 5 ipucundan sonra tahmin hakkıyla devam etmeniz gerekiyor. <Gülüyor> Ben tahmin hakkımı kullanıyorum. Buyurun efendim. Ee, şimdi gidiş yolunu önce açıklamak istiyorum müsaade ederseniz. 12 Ekim 2014 Cumartesi saat 20.30. Pek çok rakamın olduğu bir şey. <gülüyor> Tatbikat sahnesi verildi. Demek ki rakamlarla ilgili bir şey. Evet ben de ee, cevap Doğru. veriyorum. 220. <gülüyor> Maalesef. Çünkü ben... 220 ama ben ya gidiş yolunu <gülüyor> 220, 220 koltuk bir sahne değil mi? Tatbikat sahnesi. Doğru. Doğru ama çok güzel yani bir sahne. Yani etrafında dolaşıyorsunuz şu ama anda. Ama ben şu anda 220'ye nasıl şey yapıldığını, ulaştığını söyleyeceğim. Ben de aslında doğru cevap 55. 55 şöyle oradan çıktığımız 11-10-2014 topla ikişer ikişer. 11-10 daha 21. 20 daha 41. 14 daha 55. 55 55 2 ile çarp 110. 110. Onu ile çarp. Şey 220. 220. 220. 4 de, de çarpılabilir de iki <gülüyor> 2, 2 tercih et fay <gülüyor> <gülüyor> ee, 220. 220 ama yanlış cevap fay Sen gidip şunu verdin mi? Ama kesin bundan ama bir şey var. Bak yani... 55-220 herhalde bu da yani tesadüf olacak değil. İsterseniz yarışmamızda biraz soluklanalım. Bir küçük köşemiz var. Yarışma içinde mi? Hayır program içinde. Ha. Keyifli tarihler içinde. Tamam. Ona bir bakalım. Hem de biraz yarışma stresini de atmış olursunuz isterseniz. Tarihten bir tarih. Merhaba. Çok Keyifli hoş. tarihlerde tarihten Çok bir tarih hoş. köşesinde karşınızdayız. İlk bölümümüz için anlamlı bir tarih seçtim. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetimizin kuruluşu. Hoşçakalın. Tarihten bir tarih. Çok hoş oldu. Abi çok, çok güzel, bilgilendirici çok güzel. burada aynı zamanda. Ve işte popüler kültür diye şey yaptım bak. İsterseniz kaldığımız yerden yarışmamıza devam edelim. Bizim ne kadar hakkımız var? Bizde bilmiyorum yani. Tahmin hakkım. Beşinci ipucundan sonra sonsuz tahmin hakkı. <gülüyor> Oo çok güzel. Programın bitiş süresi belli değil o zaman. İsterseniz e, ek süre. Talebiniz olabilir tekrar. İstiyor ee, musunuz? Hayır. Ek süre talep edelim mi? Ne dersin? Yok ya bence etmeyelim. Burada kalsın ya. Etmiyoruz. <gülüyor> etmiyoruz. Biz <gülüyor> ek süre talep etmiyoruz ya. Etmiyoruz. Ek süre talep etmemeye karar verdik. Ek süre talep edilmedi sevgili dinleyiciler. O yüzden ipuçlarını hatırlatarak hemen tahmin haklarıyla devam edeceğiz. 11 Ekim 2014 Cumartesi saat 20.30'da tatbikat sahnesinde bir ipuç daha geliyor. Ne olabilir? Hmm. Demek ki rakamlar. <gülüyor> rakamlarla ilgili bir şey. Peki. Aa, ben tahmin hakkımı kullanmak istiyorum. Kim ediyorum? <gülüyor> <gülüyor> evet buyurun efendim. Ee, bilmiyorum yani şey değil. Bizim bir arkadaşın gösterisi var orada. Ege Kayacan Şahsi Show. Ay Bravo tebrik ediyoruz. Gerçekten de çok güzel oldu. Keyifli tarihlerde. ilk keyifli tarihimiz 11 Ekim 2014 Cumartesi. Şahsi Show saat 20:30'da tatbikat sahnesinde diyoruz. Fahir Bey sizde keyifli tarih olarak ee... ne veriyorsunuz hediye olarak? <gülüyor> Şu radyomuzdaki müstehde kağıtlara bugünün tarihi <gülüyor> <gülüyor> imzalı bugünün <yazdığımız gülüyor> tarihimiz <gülüyor> bir kağıt veriyoruz. <gülüyor> Ay bir de üşenmeden yazıyor. Tarifler. Ben ona şey yapıyorum ya. Hayır keyifli ben tarifler. bir tarafım çok mutlu çünkü 11 Ekim'de ee... Ege'nin sahne alacağını öğrendik. Ee, 11 İlk kezde biz de burada öğrendik. Ve bir tarafım bundan çok mutlu onu izleyeceğiz. Üstelik tatbikat sahnesinde izleyeceğiz. Yani bir tarafım da bunu nasıl biz birinci dakikada nasıl yapacağız nasıl bilemedik? Ama yarışma heyecanı. Ben zaten araya köşe koydum yarışma heyecanını biraz dağıtsın diye. Bir şey söyleyeyim mi Ege? Yani ben evden bu yarışmayı dinlerken çatır çatır biliyorum. Ama Şşş, burada da demek ki farklı oluyor. Yani hakikaten hep söyleniyordu. İsterseniz keyif tarihlerin sonuna gelirken bir diğer köşemiz tarihten bir yaprakla devam edelim. Evet onu da dinleyelim ya. Ulan ne bitmez programmış valla ya. Tarihten bir tarih. Merhaba. Tarihten bir tarih köşemizde ilk bölümümüz olduğu için anlamlı bir tarih seçtik. 29 Ekim 1923. Cumhuriyetimizin kuruluşu. Çok Güzel girmişti ya. hocam. Aynı şey girdi. Olsun girsin abi. Aynı şey girdi aynı ya. Neler rapsoluyorsun? <gülüyor> aynı köşe girdi yanlışlıkla. Bak adam ne diyor yani. <gülüyor> Burada tarihte yapmakta başka bir şey olacak. Başka bir şey. Olsun Ege. Olsun program programda aksamalar olur canım. Olur olur. Yani. Güzel yani bence program biraz daha tabii üstüne çalışılması lazım. Bence hani biraz böyle bir e, durgun bir şey var ama... <gülüyor> Ee, dugun bir, bir havası var ama tarihler özenle seçildiği sürece bence ben, yani, ben ona şey değilim yani. Hem anlamlı hem de keyifli tarihler seçmeye evet, çalışıyorum. Evet yani programın özetini geçecek olursak hem popüler kültür hem e, meraklandırıcı sanat var. sanat var. Var tabii. Ee... Hem bir hafta sanat olur bir hafta mesela tıp olabilir. Peki e, biletleri nasıl alabilir e, dinleyicilerimiz ya da o yani o bu istiyenler. programın konusu değil şu anda. Nedir? Programın konusu keyifli tarih olan 11 Ekim. O senin dediğin keyifli biletler diye bir köşe var o, <gülüyor> orada her hafta. Hayır, açık biletler, kaldı gibi. Biletler tatbikat yani, sahnesinden alınıyor da. Hani programın şeyi değil bu. Program, Program tarihler üstüne. Program ne zaman kapanıyor? Program reklamlarla kapanıyor. Hoşçakalınız. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Moder sabahlar. Ben Bergam Gurme Pisi'yi sundu sabahlar gerçekten de devam ediyor sevgili izleyenler severler. Çok enteresan. 9.44 oldu saatimiz. Esprilerle şakalarla karşınızdayız hala. Buyurun. Bir, biraz da lifestyle diyoruz. <gülüyor> oh, Aa, <Oktay> öyle <Demirciyle>, <gülüyor> Ünlülerin yaşam koçu var biliyorsunuz şeyda hanım. Aa şeyda hanım. Şeyda Coşkun. Bir bizim koçumuz olmadı. Bayramda benim. onu keseceklermiş. Yaşam koçuna girdim diye. <gülüyor> ee, şey Çok hata ha yaptık dedik. <gülüyor> şey daha coşkun. Kim? Ünlüler dediğiniz kim? Ünlüler. Hadiseden tut affedersin. Valla bravo fay. Biliyor muydun sen bu hanımefendi? Biliyorum canım. Hadise var. Gülşen var. Efendime söyleyeyim ve daha neler neler. Taçsız Kral Pele ve Rihanna Nadia Komaniçi. Ve Nadia Komaniçi. Bana geçen gün çok güzel dedikodu yaptılar bir yaşam koçuyla ilgili. Aa, Hadi ya. Ay, <gülüyor> bana da İsmini yapma. vermeden söylesene. Söyleyeyim. Ha? Ne demiş? Adamın daha bir tane sevgilisi olmamış. ilişki koçu olacağım diye dolaşıyor falan diyor. <gülüyor> sesi de değiştirdim ki hiç, hiç anlaşılmasın diye. Herhalde sesten ben bu lafı bir soğudum. Yani, vallahi artık onu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Anlat yaşam koçumuz Şeyda. Şeyda demiş ki. E, demiş ki ne? Şöyle demiş. Yani demiş hani bana diyetle ilgili, kilo ile ilgili çeşitli sorular geliyor ve danışanlarım var benim demiş. E, şöyle söyleyeyim efendim demiş. Danışanlarınız bol olsun <gülüyor> efendim öncelikle. Yeni işinizde başarılar dileriz. Aşık olan kadın zaten kilo almaz demiş. Aşık olan kadın hiç diyet miyet yapmanıza gerek yok demiş. Demek ki bütün aşk varsa demiş. Şişmanca mı dediğimiz ya da hafif kilolu dediğimiz veya böyle tombulca mı dediğimiz bütün kadınları aşktan mahrum olarak mı değerlendiriyor şeyden Bunu tersten ölü Onu bilmiyorum. Onu o şekil yapması ha öyle demem mi gelir. Hani aşık olan kadın Kilo almaz. Kilo almaz Aşık ama diğer... Aşık kadın da almayabilir. almayabilir. alabilir. Alabilir efendim. Yani o, ona demiş. bakıyoruz. Ama aşıksan kilo almama garantim var demiş. Başka demiş hiç öyle bir şeyleri e, işte şunu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim falan filana girmene gerek yok. En büyük besin kaynağı demiş. Aşkmıştı. Aşk demiş. Aşkmıştı. Besin kaynağı mı oluyor işte ya tam besin kaynağı olmuyor. Besin kaynağı demiş tam besin, besin Bildiğin kaynağı. insanı somuran, iğne ipliğe döndüren adeta bir veba gibi bir ebola gibi insanı zaman içerisinde yok eden bir Demek noktaya Demek ki getiriyor. enerjisi yüksek kalorisi az. Eğitiyor ama ben. ayakta tutuyor bir tane Ayakta tutuyor ve... Ee... Enerjisi yüksek kalorisi az. Yani aynı bir fındık gibi mi diyorsun? Fındık veya ne lapa. Şey oluyor ya. Ha onun özelliği lifli olması. Lifli yani. olması o biraz lazım. Aşkın her şey var lifi yok ama. Lifsiz. Lifsiz olduğu için. O yüzden için... pektik yapıyor. Evet aynen ona da sabahları bir kaşık zeytin yağı. Aşk ya. acısı dediğimiz şey de bu zaten. <gülüyor> düzgün yapılmış <gülüyor> düzgün yapılmış aşk şey olmaz. Düzgün yapılmış aşk yapmaz. deyince direkt o şeye gider oktay. pektik yapmaz yani öyle bir bence aşk acısı. güzel kuvvetli bir aşk yaşıyorsa lif takviyesi alacak. Evet sabahları güzel bir aşk. Yulaf. Hemen üstüne yulaf. bir yulaf Flaf ezmesi. Olsun. Efendime veya böyle lifli besinler dediğimiz bana bir lifli besin söyleyin mesela lifli lifli bana böyle güzel lifli, lifli besin pis kevit lifli pis mesela e, her pis kevit değil evet. her pis değil lifli pis abi lifli bir şey söyleyemedim ya şurada lifli, lifli. bir şey ne olabilir lifli. vanille ee, olmaz lif. Lif. E, lif. lif elif değil olmaz, olmaz. E, Ama lifli elif diye bir sevgilisi var varsa hem Yürüt lifli <gülüyor> yani ne kadar güzel Bağlayıp. Şeftali lifli mi ya değil değil mi? Bakayım şeftali. Bütün, bütün meyveler sebzelerde lif var ama bir Eser keten ama. tohumu kadar lifli değil. Keten tohumu sırf lif. Benim keten deyince aklıma lif geliyor keten tohumu dediğin evet, yani. Keten pantolon. Mesela o da çok lifli ve yeri iyi. Veya müflonlu. Lif veya müflon mu Oktay? Öyle demiş sadece Şeyda Hanım <gülüyor> e, aş, Aşık olamıyorsanız demiş Aşık li, olamıyorsanız lif, lif, lif yiyin ya Yiyecekler yiyin demiş veya demiş Müflonlu <gülüyor> e, yiyecekler giyin Palto giyin demiş veya... Kaba, Kaban yani evet. İçi o... böyle şeyli güzel böyle fış fışlı Giyiyorsun böyle sıcacık oluyorsun <gülüyor> Müflon kelimesi nasıl girdi dilimize hiç yadırlamadı Fransızcadan mıydı? girdi Müflon Müflon mu müflon mu Bakayım. Yöresel olarak nasıl Ege? Equalizer veya Equalizer diye şey yapıyor. Tabii doğru. Miflon veya Miflon. İzmir'de hıddık denir. <gülüyor> Mesela. Yani. Ulan İzmir'de döndürdün. <gülüyor> evet hıddık Kim? hiç olmadı İzmir ya. <gülüyor> Yani İzmir'i e hıddık denir mi yani ya? Hımış falan hımır ya, hımır ya denir. Ha, bak güzel. Biraz düşününce demek ki istediğin. Ha, bir koyun türüymüş Miflon. Hmm. Miflon koyun türü olur mu ya? O senin dediğin Merinos veya Karama. Bayramda Miflon'a girdim gibi. Evet öyle demiş. Teşekkür ederiz. Bir de lokum gibiydi. Müflon koyun türü mü? Kıbrıs'ta yaşayan bir koyun türüymüş müflon. Ama olmaya da bir... <gülüyor> <Yani> <gülüyor> o, emin değiliz. Onu da söyleyelim yani. Beyefendinin diğer tweetlerine bakınca... Kıbrıs'ta çünkü eşek olduğunu biliyoruz da ben koyun... Kıbrıs'ta koyunlar... siz vardır tabii koyun da vardır ama... Ne yapalım? Kendi kendini gezerin diye konuşuyorlar kendi aralarında. <gülüyor> Anıbık <Büyük>, istersen köşenliği bir fay... <gülüyor> Çok güzelmiş. E, Tebrik ediyoruz ee, Şeyda, Şeyda Hanım'ı. Tespitlerinden e, dolayı. Ve tavsiyelerinden dolayı. Ne inkar ne ediyoruz. itiraf bu yalnızca tespit diyor Şeyda Hanım. Peki bir güzel haberde Belçika'mızın, canımız Belçika'mızın bürücünden geliyor. Belçika'mız neyle meşhur? Bürücüyle. Bürücüyle değil mi? Başka ne meşhurları? Bürücü, Altın var. Çeşme. Yani ne? Be Be Belçika yani, deyince akla neyle geçim kaynakları? Şey çocuk, Tarım, hayvancılık. İşayan çocukluğu. İşe yani çocuk da tabii. Onu görmeye gidiyorlar böyle. Bakıyorlar. Süvenircilik mi diyorsun? İşe yani çocuk süvenirleri. Heykel, on heykel şeyle Neyle geçiniyor bu Belçikalılar? Çikolata mı? Çikolata. Demi çikolatacılıkla. Sabahtan bütün Belçikalılar üstlerine, çikolatalarını, sıcak tarım, çikol tarım ve otobüs. Ve arıcılık, değil mi? Doğru. Arıcılık, arıcılık de, da var, doğru. Birleşmiş Milletlercilik. Evet. evet. Avrupa birlikçilik. Avrupa bütün, Birlikçilik. Bütün, bütün kurumlar, bütün teşkilatçılıklar Belçika'da. Tabii bunun yanı sıra Ama bu bilir... kadar teşkilat varsa, bu kadar sorun varsa Teşkilatçılık mı? Teşkilatçılık değil. Biracılık değil mi? Ben biracılık, doğru. biracılık doğru ya. Biracılık bir biracılık. Biracılık biracılık. İsmini vermek istemediğimiz reklama girdiği için bir e, bira fabrikası yaklaşık 500 senedir aynı fabrikada üretiliyor. Leş. Leş. Leş. Yani. 500 yılın pisliği yani. Çok affedersiniz. Onu temizliyorlardı. Mesela o kazanları temiz... bir temizler. Yani. nasıl temizleyeceksin? Her cuma temizlik günü. 500 Oktan yılın yalap şap bir temizlik bütün yerler pırıl pırıl. Kazanın bir parmak daldırıyorsun. Ayy. Vallahi. Bizim eve bir haftada bir temizlikçi gelmesine rağmen bizim 100 evin hali. yılda bir. Bunlar vallahi yüz yılda. Beş yüzyılda... defa temizlenmiş. Bugüne kadar. Ee, aynı fabrikada üretime devam edeceğiz. E, tamam devam edin. Fikrinize saygımız var. E, şişeleme fabrikası 3 kilometre ötede. Neyle götürüyorlar oraya? Neyle götürüyorlar? Otobüsler. Otobüsle. Ben sana evet. bir biraz önce söyledim otobüs. Tabii canım. 114 oradan geçiyormuş zaten. İzmi tek şey yapsınlar fabrikayı getirsinler. Çok, Çok mantıklı. Hem İstanbul'a yakın. Şişeleme fabrikası 3 kilometrede de otobüslerle, kamyonlarla taşıyorlar. Ne oluyor tabii? Trafik. Akşam Samlanıyor. saatinde tampon tampona bürüş trafiği ne yapıyor? <gülüyor> Sıkıntı yaratıyor. Eee ne yapalım? Bir de bira çalkalanıyor. Yol Çalkalanır. Gazı kaçar. Gazı kaçar. Pardon. Falan filan. Ne yapalım? Döşeyelim abi. Ne döşeyelim? Boruyu döşeyin. Yemin ediyorum adamlar oradan var. oraya borularla döşeyerek ilk kez bir bire boru hattı nasıl ki mesela bir gaz hat. hatları var, petrol hatları var. Şu senede yaptığımız bir şeylerin buradan şeye koysak boru koyardık diye çıkmış. Zaten tamam yani fikir. ben şu anda çevirdiğim için tam Türkçe şey yapamadım <gülüyor> Kaç ama Kaç toplantıda karar verdiler acaba? Vallahi ben bizim gibi adamlar olduğunu düşünüyorum. Abi buraya boru, boru olmaz oraya boru olmaz. Tamam. <gülüyor> Niye yani biz bizi... Sonra öbür toplantıda başka biri. Boru yapabilir. Ben de ne bunu şey yapabilirim. Ama o şey boru falan diye. 500 senedir bu konuşuluyor. DGK'cının özet görüntüleri eşliğinde. 500 senedir konuşulan konu sonunda bağlandı. Ama şey şöyle de bir güzellik var. Herkesin böyle e, gençlerin özelliği. Herkesin kendi borusu. Herkesin borusu öttüğü kadarıyla. Şimdi e, herkesin şey fikri vardır ya gençlerin. <gülüyor> Fayr o aradaki yapacağım, hakkını şey vermemiz ya. lazım. Yani o... Abi böyle çeşme olacak evde açacaksın biri akacak bilmem ne akacak diye fikirler. Gerçekten de adamlar o noktaya gelmişler. E o zaman taşısınlar evleri hakikaten. Madem altyapıyı yapıyorlar. Alt, ben de öyle dedim ya bütün bürüjde dedim. Bütün sokaklar kazık mı şu anda bürüjde? Kazık. Bayağı kazık yani. Boru geliyor. Boru geliyor diye. Boru ve fiber. Yani Verdiğimiz e, rahatsızlıktan özür dolayı özür, özür dileriz diyor. kenardan emin diyorum. Bürüş biri, biri Ama oradan giriş yaparlar o borulara. Onu da söyleyeyim yani. Nasıl? Kaçak mı? E tabi kaçaktan. Aççın oradan abi günde bir Çekiyorlar. iki 1-2 litre. Sen kim fark eder abi? Sarhoşu var, bilmem nesi var. Tabi yani. Onlarda sıkıntıları bizim ama bizim sıkıntı... boru geçiyor diyecek. Bütün adam. sıkıntılara rağmen Bürüş'teki bu şeyi tebrik ediyoruz. Darısı tüm fabrikaların başına. Yani, Çok üretim. güzel projeymiş. Tebrik ediyoruz. Valla tebrikler. Tebrikiz. Dört değil. Dört kilometre mi dedin boru uzunluğuna? Üç ama dört kilometre boru almışlar oktay. Bir kilometre de demiş şeyimiz olsun Orada ya. Orada şey okul varmış. Onun çevresinden dolanmışlar. Yüz metre açığından dolaşmıyor. Ya. Çünkü okulları yüz <gülüyor> metre mesafeden boru geçirmek yasaktır biliyorsunuz. Yasak. Ama çok olsun, boru olsun. dedik ya sabah sabah. Hakikaten ha. Boru sabah boru, sabah boru, boru kelime. Bu arada Rihanna'yı da tebrik edelim. Boru kadavra. Edin. Boru kadavra. Yani bir adı anlamlı bir şey olsun. Rihanna'yı da tebrik edelim. Öyle mi ne oldu? Bugüne kadar çeşitli pozlarıyla herkesin gönlünde taht kuran sevgili Rihanna. Ve şarkılarıyla tabii ki. Gerek sesiyle <gülüyor> gerekse fiziğiyle. De hayatında bunun da bir takım eksiklikler yok değil. Var her şeyim var ama bir şey olamadım bir şey olamadım Bond kızı olacağım Bond kızı Aa. olacağım o zaman ben de olacağım diyerek Bond kızı oluyor ee, bir rolüyle e, önümüzdeki Bond filminde 26 yaşındaki Barbadoslu şarkıcımız bir Bond kızı olarak karşımıza çıkacak. Şu Riyan'da da olmasaydı Barbados diye bir yer olduğunu insanlar unutacaktı dünyada ya. Vallahi bence Barbados Belediyesi Turizm bir şey elçisi. yapsın ya yani. Barbados Belediyesi mi? Koca ülkeyi belediyeye döndü, Nahiye yapsaydın ya ya, Adamlar yıllardır mücadele veriyorlar Barbados Cumhuriyeti. Fildişi sahilleri olduğuna inanıyorsun da Trinidad Tobacco diye ülke olduğuna inanıyorsun da ben Barbados diye... Nasıl inanmıyorsun ya? Nasıl Bak, bugün maç HP yapıyoruz. diye şey yapıyorlar. Hayır biz maç yaptık ya onlarla da yaptık. Trinidad Tobacco ile biz bir maç yapmadık. Maç etmedik mi Oktay? Trinidad Tobacco'yu bilmiyorum da Barbados'u biliyoruz ya. ya Barbados, bildiğimiz Barbados bildiğimiz Barbados olarak mı biliyorsun? mı mistan öğrendik Barbados'u zamanında? <Gülüyor> Hangi şarkısında vardı? Barbados'u Barbados, sevdim ol diye doğru öyle bir şarkısı vardı. Bir mükemmel bir gün olacak.